Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Kitabı ı Savm Oruç tutmak kitabı 1. Ramazan orucunun bucubu ve Yüce Allah'ın şu kavli babı Ey iman edenler Sizden evvelki ümmetlere yazıldığı gibi sizin üzerinize de Oruç tutmak yazıldı Ta ki korunasınız El-Bakara Suresi 183. Ayet Talha İbni Ubeydullah şöyle demiştir. Bir Arabi başının saçları dağını kaldı Resulullah'a geldi ve Ya Resulullah Allah benim üzerime namazdan neyi farz kıldı? Bana haber ver dedi. Resulullah beş vakit namazı farz etti. Ancak senin kendiliğinden bir şey kılman olabilir buyurdu. O zat Allah benim üzerime oruç tutmaktan neyi farz kıldı? Bana haber ver dedi. Resulullah Ramazan ayını farz kıldı. Ancak senin kendiliğinden bir miktar oruç tutman olabilir buyurdu. O zat Allah'ın benim üzerime zekattan farz kıldığı şeyi bana haber ver dedi. Resulullah o zata İslam'ın ibadet yollarını zekat miktarlarını hac ve hükümlerini haber verdi. O Arabi sana Haklı ikram eden Allah'a yemin ederim ki ben kendiliğimden gönüllü hiçbir şeyi yapmam. Allah'ın benim üzerime farz kıldığı şeylerden de hiçbir şeyi eksik yapmam dedi. Bu sözü üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer doğru söylediyse felah buldu. Yahut da eğer doğru söylüyorsa cennete girdi buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orucu tuttu ve aşure orucunu tutmayı emretti. Ramazan orucu farz kılınca aşure orucu tutmak terk olundu. Rabi dedi ki Abdullah İbni Umer aşure orucunu tutmazdı ancak tutmakta olduğu nafile oruca tezatür etmesi olabilirdi. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Kureyş cahiliyet devrinde aşure günü oruç tutardı. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye gelince insanlara bu aşure orucunu tutmayı emretti. Nihayet Ramazan orucu farz kılınınca Resulullah orucunu tutmak isteyen onu yine tutsun isteyen de yesin buyurdu. 2. Oruç tutmanın fazileti babı Ebu Hüreyi radıyallahu anh şöyle demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Oruç bir kalkandır. Oruçlu kimse Kötü söz söylemesin ve cahillik yapmasın. Yani cahiliyet fiillerinden bir şey yapmasın. Eğer herhangi bir kimse kendisiyle dövüşmeye yahut sövüşmeye gelişirse ona iki defa ben oruçluyum desin. Nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki oruçlu ağzının kokusu yüce Allah katından, mit kokusundan daha temizdir. Yüce Allah oruçlu kimse benim için yemesini, içmesini, cinsi arzusunu terk eder. Oruç doğrudan doğruya bana edilen, rüya karışmayan bir ibadettir. Onun edilini de doğrudan doğruya ben veririm. Halbuki diğer güzel amellerin hepsi de on misliyle ödenir. Üçüncü bab. Oruç tutmak günahlara kefarettir. Kuzey radiyallahu anh şöyle demiştir. Umar i̇bn Hatta Hattab, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den fitne hakkındaki hadisi kim ezberinde tutuyor dedi. Huzeyfe dedi ki ben onu peygamberden işittim. İnsanın ehli, malı, komşusu yüzünden uyuracağı fitneye namaz kılması, oruç tutması, sadaka vermesi kefaret olur buyuruyordu. Umar sormakta olduğum bu fitne değildir. Ben denizin dalgalanış, dalgalanışı gibi dalgalanacak olan büyük fitneden soruyorum dedi. Huzeyfe muhakkak bunun önünde kilitli bir kapı vardır dedi. Ömer o kapı açılacak mı yoksa kırılacak mı dedi. Huzeyfe kırılır dedi. Ömer bu kırık kapı kıyamet gününe kadar kilitlenmemeye layıktır dedi. Ravi Şakik dedi ki biz Mesruka Huzeyfe'den sor bakalım. Ömer kapının kim olduğunu biliyor muydu dedik. Huzeyfe de Huzeyfe'ye sordu. Huzeyfe, evet Ömer yarından evvel bu gecenin geleceğini bildiği gibi biliyordu dedi. Dördüncü bab. El Reyyan kapısı oruç tutanlar içindir. Sehl radıyallahu anh'tan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Cennette El Reyyan denilen bir kapı vardır. Bu kapıdan kıyamet gününde yalnız oruç tutanlar girer. Ondan oruç tutanlardan başka hiç kimse girmez. Kıyamet gününde oruç tutanlar nerede denilir? Oruç tutanlar kalkar ve o kapıdan girerler. Onlardan başka hiç kimse buradan giremez. Onlar girdiği zaman kapı kapatılır. Artık bu kapıdan hiçbir kimse giremez. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim Allah yolunda çift sadaka verirse cennet kapılarından, ey Allahım kolu buraya gel. Bu kapı hayırlıdır diye çağrılır. Çok namaz kılanlardan olan kimse de cennetin namaz kapısından çağrılır. Cihat ehlinler olan kimse de cihat kapısından çağrılır. Oruç tutanlar olan kimse de er reyyan kapısından çağrılır. Sadaka sahiplerinden olan kimse de Sadaka kapsından çağrılır. Bunun üzerine Ebu Bekir, babam, anam sana feda olsun ya Rasulullah, bu kapılardan çağrılan kimse üzerine bir zarar var mıdır? Bir kişi bu kapıların hepsinden de davet olunur mu diye sordu. Rasulullah, evet. Hepsinden de davet olunur ve ben senin onlardan olmanı ümit ediyorum buyurdu. Beşinci bab. Ramazan mı yahut Ramazan ayı mı denilir? Ve bu tabirlerin hepsini caiz gören kimse Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kim Ramazan orucunu tutarsa ve keza Ramazan'ın önüne geçmeyin buyurmuştur. Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan geldiği zaman cennet kapıları açılır buyurdu. İbnü -i, İbn i Şihab şöyle dedi Bana Temimlilerin azatlısı olan İbni Ebi Emes haber verdi ki ona da babası Malik İbni Ebi Amir Ebu Hureyri'den işittiğini tahsis etmiştir. Ebu Hureyde şöyle de diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan ayı girdiği zaman gök kapıları açılır ve cehennem kapıları da kapatılır. Şeytanlar da zincirlenir. İbni Umer radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Şöyle buyuruyordu. Ramazan'ı yani hilalini gördüğünüz zaman oruç tutun. Şevval hilalini gördüğünüz zaman da iftar edin. Bayram yapın. Eğer size gökyüzü bulutlu olmasından dolayı hilal gizli kalırsa artık Ramazan hilalini 30'a tamamlamakta takdir ve hesap ederiz. Ve 27 saatten rivayet edin. Diğer de şöyle demiştir. Bana Ukayl İbni Halit ile Yunus İbni Yezid tahdis ettiler ki Resulullah Ramazan hilalini buyurmuştur. 6. Ramazan orucunu inanarak sevabını Allah'tan umarak ve tam ihlasla niyet ederek tutan kimse babı. Ve Ayşe radıyallahu anh, peygamberin onlar niyetlere üzere diriltilirler diriltilirler buyurduğunu söylemiştir. Ebu Hureyre radıyallahu anh, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her kim inanarak ve sevabını Allah'tan umarak kadir gecesinde kalkar, ibadet ederse geçmiş günahları onun lehine mağfet olunur. Her kim de Ramazan orucunu inanarak mükafatını ancak Allah'tan umarak tutarsa onun geçmiş günahları mağfiret olunur buyurmuştur. 7. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin en cömert olduğu zaman Ramazan ayı olurdu babı. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayırda insanların en cömertiydi. En cömert olduğu zaman da Ramazan ve Cibril'in kendisine çokça kavuştuğu zamandadır. Cibril aleyhisselam Ramazan'ın her gecesinde onunla buluşur. Gündüz geceden sıyrılıp çıkıncaya kadar veya Ramazan ayı çıkıncaya kadar peygambere, Peygamber Kur'an'ı ona arz ederdi. Cibril peygambere kavuştuğu zamanda peygamber hayırda eserken maniaya uğramayan rüzgardan daha cömert olurdu. 8- iken yalan söylemeyi ve yalan ile amel etmeyi terk etmeyen kimse babı. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim yalan söylemeyi ve yalanla amel etmeyi bırakmazsa, o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına Allah için hiçbir ihtiyaç yoktur. Dokuzuncu bab. İnsan söylediği zaman, ben oruçluyum der mi? Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle diyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Allah Ademoğlunun işlediği her hayır işi kendisi içindir. Fakat oruçlu böyle değildir. Oruç sırf benim için edilen bir ibadettir. Onun mükafatını da ben veririm buyurdu. Oruç bir kalkandır. Herhangi birinin Oruç günü olduğu zaman artık o kimse kötü söz, fiil yapmasın. Düşmanlık veya bağırma da yapmasın. Eğer bir kimse ona sorarsa yahut onunla dövüşürse derhal ben oruçlu bir kimseyim desin. Muhammed'in mevsi elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki oruçlu ağzın açlık kokusu Allah indinde mis kokusundan daha hoş ve daha temizdir. Oruçlunun sevinip neşelenileceği iki sevinci vardır. Birisi orucu bozduğu zaman sevinir, öbürüsü Rabbine kavuştuğu zaman orucunun mükafatı ile sevinir. 10. Bekarlığın baskısıyla nefsin harama düşmesinden endişe eden kimsenin oruç tutması babı. Arkama şöyle dedi, ben Abdullah İbni Mesud'un um beraberinde yürüdüğüm sırada Abdullah radıyallahu anh şöyle dedi. Bizler peygamberin beraberinde bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim evlenmeye güç yetirirse evlensin. Çünkü evlenmek gözü haramdan en çok men eden ferci de yani ırza da en sağlam muhafaza eyleyendir. Kimin gücü evlenmeye yetmezse oruç tutsun. Çünkü oruç oruçlu için şehvet kırıcıdır buyurdu. 11. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Ramazan hilalini gördüğünüz zaman oruç tutun. Şevval hilalini gördüğünüz vakitte iftar edin, bayram yapın sözü babı. Ve Sılat İbni Züfer El Absi Ammar İbni Yasir'den söyledi ki kim şek günü oruç tutarsa muhakkak Ebu Kasım sallallahu aleyhi ve selleme asi olmuştur Dedi. Abdullah İbni Umar radiyallahu anh'tan o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ı zikretti de şöyle buyurdu. Hilali görmedikçe oruç tutmayınız ve yine hilali görmedikçe iftar etmeyiniz. Eğer hilal size karşı bulutla örtülürse hilal için takdir yani hesap yapınız. Abdullah İbni Umer radiyallahu anh'tan o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir ay 29 gecedir. Hilal görmedikçe oruç tutmayınız. Eğer hilal size karşı bulutla örtülürse Şaban'ın sayısını 30 güne doldurup tamamlayın buyurdu. Cebele İbn Suhaym şöyle dedi: Ben İbn Ömer radıyallahu anh'tan işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki elinin on parmağını açıp iki kere işaret ederek ay Şöyle, şöyledir buyurdu. Üçüncü işarette ise baş parmağını yumdu diyordu. Muhammed İbni Ziyad tahdis edip şöyle demiştir. Ben Ebu Hureyre radiyallahu çıktım. Şöyle diyordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yahut Ebu Kasım sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ramazan hilalini gördüğünüz vakit oruca niyet edip oruç tutunuz. Ve Şevval hilalini gördükten sonra da iftar yani bayram yapınız eğer üzerinize hilal gizlenir ise Şaban ayının günlerinin sayısını 30'a tamamlayınız ümmü selame o şöyle demiştir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ay kadınlarının yanına girmemeye yemin etmişti 29 gün geçince Günün evvelinde yahut sorunda Ayşe'nin yanına geldi. Kendisine sen bir ay yanımıza girmeyeceğine yemin etmiştin denildi. Bunun üzerine ay 29 gün olur buyurdu. Enes i̇bn Malik radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kadınların yanına girmemeye yemin, etmiş, yemin etti. Resulullah'ın bir ayağı yerinden ayrılmıştı yani çıkmıştı Resulullah 29 gece yüksekçe bir yerde ikamet etti. Sonra aşağıya indi. Sahabeler ya Resulullah sen bir ay eve girmemeye yemin etmiştin dediler. Bunun üzerine Resulullah ay 29 gün olur buyurdu. 12. bab İki bayram ayları noksan olmazlar. Ebu Abdullah el-Buhari dedi ki, İsa bu iki aydan herhangi biri sayı ve hesapça eksik olsa bile Ezir ve sevap cihatiyle tam ve kamildir demiştir. Muhammed de bu iki ay noksan olarak birleşmezler dedi. Ebu Bekle radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki ay eksik olmazlar. Bunlar İki bayram ayı olan Ramazan ile Zulhicce'dir buyurdu. 13. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Biz yazı yazmaz ve yıldız hesabı yapmayız sözünün beyanı babı. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Biz Arap kalmi ümmi bir topluluğuz. Yazı yazmaz ve yıldız hesabı yapmayız. Ay bazen şöyledir, bazen böyledir. Ravi dedi ki peygamber bununla bir defa ay 29, bir defa 34 demek istiyor. 14. Bab Hiçbir kimse bir günün ve iki günün oruçluya orucuyla Ramazan'ın önüne geçmesin. Ebu Hureyla radiyallahu anh'tan o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizin hiçbiriniz bir günün yahut bir günün orucuyla Ramazan'ın önüne geçmesin. Ancak ihtiyat edindiği orucunu tutmakta bulunan bir kimse olması müstesnadır. O kimse Ramazan'ın önündeki bugünün orucunu tutsun. 15-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 Bakara suresi 178. ayet. Elbera İbn-i Aziz anh şöyle dedi. Oruç ilk farz olduğu sırada Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabileri arasında bir kimse oruç tutar da iftar zamanında iftar etmeden uyursa o kimse ne gecesinde ne gündüzünde ta akşam girinceye kadar bir şey yiyemezdi. Ensardan Kays İbni Sırme oruçlu olduğu bir gün iftar vakti olunca evine gelmiş ve karısına yanında yiyecek var mı diye sormuştu. Karısı hayır yoktur fakat gider senin için ararım demişti. Kays o gün arazisinde çalışıyordu. Yorgunluğundan uyku ona galebe etmiş, iftar zamanını uykuyla geçirmişti. Karısı ona gelip Kays'in uykuda olduğunu görünce Vay sana yazık oldu dedi. Gündüz olup gün yarıya varınca kaysa bir baygınlık geldi. Bu durum peygambere söylendi. Bunun üzerine şu ayet indi. O üç günlerinizin gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helal kılındı. Onlar sizin için siz de onlar için birer libassınız. Allah nefislerinize karşı zaaf göstermekte olduğunuzu bildi de Tevbenizi kabul etti, sizi bağışladı. Artık bundan sonra geceleri onlara yaklaşın ve Allah'ın hakkınızda yazdığını isteyin. Bakara suresi 178. ayet. Bu ayetin inmesi üzerine sabi'ler çok sevindiler. Mütakiben de bütün gece sadık fecil olan ak iplik kara iplikten size seçilinceye kadar yiyin, için sonra geceye kadar orucu tamamlayın. Bakara suresi 178. ayetin bu kelamı indi. 16. Yüce Allah'ın şu kavli babı. Bütün gece sadık fecir olan ak iplikle kara iplikten size seçilinceye kadar giyin için sonra geceye kadar orucu tamamlayın. El Bakara suresi 178. ayet. Bu babda Elbera peygamberden rivayet ettiği El-Beram'ın peygamberden rivayet ettiği hadis vardır. Adi İbni Hatim radıyallahu anh şöyle demiştir. Size beyaz iplik, siyah iplikleri seçilinceye kadar giyiniz, içiniz. El-Bakara suresi 178. ayeti indiği zaman ben hemen bir siyah bir de beyaz iplik edindim ve bunları yastığımın altına koydum. Geceleyin zaman zaman bunlara bakmaya başladım. Fakat bunlar bana birbirinden seçilmiyordu. Kuşluk vakti Resulullah'a gittim ve bunu kendisine zikrettim. Resulullah bu kara iplikle ak iplik gecenin karanlığıyla gündüzün aklığından ibarettir buyurdu. Seyyid ibn Sa'd radıyallahu anh şöyle demiştir. Size beyaz iplik siyah iplikten seçilinceye kadar giyiniz içiniz. Bakara suresi 178. ayeti indiğinde Miner fecir, fecirden kaydı inmemişti. Bir takım adamlar o iş tutmak istediklerinde, bunlardan birisi ayağına beyaz ve beyaz iplik ve siyah iplik bağlamış ve bunların görülmesi kendisine bedeninceye kadar yemekten vazgeçmemişti. Bunun üzerine Allah sonradan miner fecir, yani fecirden kaydı ve beyanı indirdi de. Böylece sahabeler Yüce Allah'ın beyaz iplik, siyah iplik ile ancak gece ve gündüzü hast ettiğini öğrendiler. 17. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sakın sizleri bilanın ezanı sahurlarınızdan men etmesin kavli babı. Nafi İbni Ömer'den bir de El Kasım İbni Muhammed Ayşe radıyallahu anh'tan Şöyle demiştir. Bilal Geceley'in ezan okuydu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ümmü Mektum oğlu ezan okuyunca kadar iyiniz içiniz. Çünkü Ümmü Mektum oğlu fecir tulu etmedikçe ezan okumaz. Buyurdu. El-Kasım bu ikisinin ezanı arasında ancak şunun Ümmü Mektum oğlunun çıkması ve bunun bilerin de inmesi kadar zaman vardır. Demiştir. 18. Sahuru geciktirmek babı. Seyir i̇bn Saat radiyallahu anh şöyle demiştir. Aynın içinde sahur yemeğini yer idim. Sonra da Resulullah'ın beraberinde secdeyi yani sabah namazını yetiştirebilmek için benim bir süratim yani acele edişim olurdu. 19. Sahur ile sabah namazı arasında ne kadar zaman Vardır baba. Enes İbni Malik'ten, o da Zeyd İbni Sabit radiyallahu anh'tan. Zeyd İbni Sabit şöyle demiştir. Biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beraberinde sahur yemeği yedik. Sonra Peygamber sabah namazına kalktı. Enes dedi ki, ben de Zeyd'e sabah ezanıyla sahur arasında ne kadar zaman bulundu diye sordum. Zeyd 50 ayet okuyacak kadar diye cevap verdi. 20. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabileri oruçlarını arka arkaya ekledikleri ve geceleyin sahur yemeği yemek zikredilmediği için bunu vacip kılmayarak sahur yemeği yemenin bereketi babı. Abdullah ibn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orucunu arka arkaya ekledi. Bazı kimseler de oruçlarını arka arkaya eklediler fakat bu onlara ağır geldi de peygamber onlara orucu sahur yemeğini yemeden birbirine olamaktan nehyetti. Onlar sen orucunu ekliyorsun dediler. Benim halim sizin haliniz gibi değildir. Dedi peygamber. Çünkü ben Rabbimin tarafından doyurulurum ve sulanırım buyurdu. Enes İbni Malik Radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sahur yemeği yiyiniz çünkü sahur yemeğinde bereket vardır buyurdu. 21. Bab, İnsan oruç tutmaya gündüzleyin niyet ettiği zaman, sahih olur mu, olmaz mı? Ve Ümit Derdağ, Ebu Derdağ, bazı gündüz vakti yanımızda yiyecek bir şey var mı diye sorardı. Eğer biz hayır yoktur dersek Ebu da der de, Öyleyse ben bugün oruçluyum der orucu niyet ederdi Demiştir ve Böyle gündüzleyin orucu Oruca niyet etme Fiilini Ebu Talha Ebu Hureyre İbni Abbas Ve Huzeyfe de Allah onlardan Razı olsun yapmışlardır Selama İbnül Ekva Radiyallahu anh'tan O şöyle demiştir Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşura günü gündüzü bir kimseyi insanlar arasında şu nida ile ilan etmesi için gönderdi. Her kim yemek yedi ise gününün kalanını yemeyerek gününü tamamasın. yahut oruç tutsun. Bir şey yememiş olan kimse de artık bir şey yemesin. 22. Cünüp olarak sabaha giren oruçların hali babı. Sumeyye efendisi Ebu Bekir İbni Abdurrahman'dan işitmiştir. Ebu Bekir şöyle demiştir. Ben ve babam Abdurrahman İbnu Haris Ayşe'nin ve Ümmü Selemen'in yanına girdiğimiz zaman bize Ebu Yaman tahdis edip şöyle dedi. Bize Şuaib İbn Ebu Hamza El Zuhri'den haber verdi. O şöyle demiştir. Bana Ebu Bekir İbni Abdurrahman İbni Haris haber verdi ki babası Abdurrahman Mervan İbni Hakem ve şunu haber vermiştir Ayşe ve Ümmü Seleme Ebu Ab, Abdurrahman'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehliyle cinsi münasebetten dolayı cüip olduğu halde Fecr ona erişirse Fecr'den sonra Resulullah yıkanır ve orucunu tutardı diye haber verdiler bu haber üzerine Valim Meru'an Abdurrahman İbni Haris'e hitaben Allah'a yemin ediyorum ki sen bu haberi <gülüyor> Mahale ile Ebu Hureyre'yi muhakkak zorluğa düşürüyorsun. Dedi ve Mervan o günlerde Muaviye İbni Ebi Sufyan tarafından Medine üzerinde hakim bulunuyordu. Ebu Bekir dedi ki Abdurrahman Mervan'ın bu sözünden hoşlanmadı. Bundan bir müddet sonra Zulh Reife'de bizim Ebu Hureyre ile birleşmemiz mukadder oldu. Ebu Hureyre'nin orada bir arazisi vardı. İşte bu buluşmada Abdurrahman Ebu Hureyre'ye ben sana bir iş söyleyeceğim. Eğer Mervan o iş hususunda bana yemin etmiş olmayaydı ben o işi sana zikretmezdim dedi ve akabinde ona Ayşe ile Ümmü Selemen'in yukarıda geçen sözlerini zikretti. Ebu Hureyrenin yüzü renklendi ve görüşüm böyledir. Yani cünüp olarak sabaha giren oruç tutmaz. Bana El-Fadl İbni Abbas tahdis etti. O daha iyi bilendir dedi. Ve Hemmam İbni Münebbi ve Abdullah İbni Ömer'in oğlu Ebu Hureyri'den olmak üzere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle kişiye iftar ile emrederdi diye söylemişlerdir. Bukhari dedi ki, birincisi yani Ayşe ve Ümmü Seleme hadisi ittisal bakımından daha sağlamdır. <gülüyor> 23. Oruçlu olan erkek ve kadının derilerinin birbirine sürtüşmelerinin hükmü babı. Ve Ayşe radıyallahu anh oruçlu erkeğe kadının yalnız ferci haram olmuştur demiştir. Ayşe radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken öper ve sermaşıp derisini kadının derisine dokundururdu. O sizin nefsinize en hakim olanınızdır. Buhari dedi ki İbni Abbas merab, hacet, merayib, Taha suresi 18. ayette hacetler demektir demiştir. Tavus da gayri ulil bir beti Nur suresi 31. ayette kendisinin kadınlara bir ihtiyacı olmayan ahmak kişi demektir demiştir 24 oruçlu iken öpmenin hükmü babı <gülüyor> ve Cabir ibn Zeyd eğer erkek karısına bakar da meni indirirse orucunu tamamlar demiştir Ayşe radiyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruçluyken kadınlarının bazısını muhakkak öperdi demiş sonra da gülmüştür. Ümmü Seleme'nin kızı Zeynep'ten annesi Ümmü Seleme şöyle demiştir. Ben Resulullah ile beraber saçaklı kadife bir örtünün altında yattığımız sırada birinin hayz oldum. Bunun üzerine ben yavaşça sıyrılıp hayza mahsus elbisemi aldım. Resulullah ne var? Hayzın mı geldi diye sordu. Evet dedim. Akabinde onunla beraber saçaklı kadife örtünün içine girdim. Ümmü Seleme ve Resulullah ikisi de cürüp dolayı bir kap içinde yıkanırdı ve Resulullah borçlu olduğu halde ben Ümmü Seleme'yi öperdi. 25. Oruçlunun yıkanması babı. Ve İbni Ömer, oruçlu iken bir bezi ıslatıp kendi üzerine atmıştır. Eşşabi de oruçlu iken hammama girmiştir. İbni Abbas, tencerede pişmekte olan yemeği yahut da herhangi bir yiyecek şeyi tatmakta beys yoktur, dedi. Hasan Basri, oruçlu için ...suyu ağza alıp çalkalamakta ve soğuk suya girip durmakta serinlemekte beys yoktur demiştir. İbn-i Mesud herhangi biriniz oruç günü olduğu zaman yağlanmış ve saçları taranmış olarak sabaha girsin demiştir. Enes i̇bn Malik de benim için yıkanacak bazam, yani bakırdan edinilen bir havuzum, küvetim vardı... Ben oruçlu iken sıcak hissettiğimde serinlemek için kendimi onun içine atar dolurdum demiştir. Ve peygamberin oruçlu iken dişlerini misfakladığı zikri olur. İbni Ömer de oruçlu gündüzün evvelinde ve sonunda dişlerini misfaklar, o var demiştir. Ata İbni Ebi Rebah, eğer oruçlu kimse tükrüğünü yutarsa orucunu bozar demem demiştir. İbn Sırin de yaş mısvakta mısvaklanmasında beys yoktur dedi. Kendisine yaş mısvakın bir tadı vardır denildi ve o da suyun da bir tadı vardır. Halbuki sen ateş alırken su alıp ağzına çarpmalıyorsun dedi. Enes İbn Malik, Hasan Basri, İbrahim Nehayı göze sürme, herhangi bir ibadet sürme. Sürmekte oruçlu için hiçbir beis görmemişlerdir. Ayşe radıyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'da ihtilam olmaktan başka sebeple cünüp olduğu halde kendisine fecil erişildiği akabinde yıkanır ve orucunu tutardı demiştir. Bize İsmail tahtis edip şöyle dedi. Bana Malik Ebu Bekir İbni Abdurrahman İbni Haris İbni Hişam İbni Mughire'nin himayesinde bulunan Sümey'den tahsis etti. Bu Sümey Efendisi olan Ebu Bekir İbni Abdurrahman'dan şöyle dediğini işitmiştir. Ben babamla beraber gitmiş ve nihayet onun beraberinde olarak Ayşe'nin yanına girmiştik. Ayşe radiyallahu anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem üzerine şehadet ediyorum ki o ihtilamdan dolayı değil cinsi münasebetten ötürü cünüp bulunduğu halde muhakkak sabaha girer sonra da cülüp olarak girdiği o gününde oruç tutardı. Bundan sonra biz Ümmü Selemen'in yanına girdik o da Ayşe'nin söylediği gibi söyledi. 26 Oruçluluğu unutarak yediği ve içtiği zamanki zamandaki hükmü babın ve ata oruçlu burnuna su çektikten sonra geri püskürtürken burnundaki deliklerden boğazına su girerse kendisi buna malik olmamış ise bunda beis yoktur demiştir Hasan da de der ki eğer oruçlunun boğazına sinek girerse oruçluya bir şey lazım gelmez demiştir Hasan-ı Mücahit eğer oruçlu orucunu unutarak cinsi münasebet yaparsa kendisine hiçbir şey lazım gelmez demiştir. Muhammed İbn-i Sirin, Ebu Hureyre radiyallahu anh'tan tahdis etti. Ki peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu kimse oruçlu olduğunu unutup da yediği içtiği zaman orucunu bozmayıp tamamlasın. Çünkü o oruçluya Allah yedirmiş ve içilmiştir buyurdu. 27. Oruçluğun yaş ve kuru misvakla dişlerini fırçalaması babı. Ve Amir İbni Rabia'nın ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i oruçlu olduğu halde misvakla dişlerini temizlerken ihata edemeyeceğim yahut sayamayacağım kadar çok gördüm dediği zikrolunmuştur. Ebu de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetine meşakkat vermeyecek verecek olmayaydım. Her abdest alışta dişlerini misvakla temizlemelerini onlara muhakkak emrederdim buyurdu demiştir. Bunun benzeri olan hadis Cabir İbni Abdullah anh, Zeyd İbni Halid'den onlar da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den olmak üzere rivayet olunuyor. Buhari dedi ki peygamber bu hadisinde oruçluyu oruçsuzdan ayırmamıştır. Ve Ayşe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem misvaklanmak, ağzın temiz kalmasına ve Rabbin razı olmasına sebeptir buyurdu demiştir. Ata ile katada de oruçluğunun tükürüğünü yutabilir demişlerdir. Humran şöyle demiştir. Ben Osman İbni Affan radıyallahu anh'ını abdest alırken gördüm. Şöyle ki. Evvela ellerine üzerine üç kere su döküp yıkadı. Sonra ağzını çalkaladı. Ve burnuna su verip yine çalkaladı. Sonra yüzünü üç kere yıkadı. Sonra sağ elini dirseğe kadar üç kere yıkadı. Sonra sol elini dirseğe kadar üç kere yıkadı. Başını meşretti. Sonra sağ ayağını üç kere sonra sol ayağını da üç kere yıkadı. Sonra Rasulullahın şu benim abdest alışım gibi abdest alırken gördüm. Resulullah abdesti aldıktan sonra her kim benim şu abdest alışım gibi abdest alır sonra da iki rekat namaz kılar ve bu iki rekat içinde kendi nefsini bir şeyle konuşturmaz yani hatırla namaz ilgisi olmayan bir şey getirmez ise muhakkak o kimsenin geçmiş günahları kendi vehine mağfiret olunur buyurdu. 28. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in herhangi biriniz abdest aldığı zaman burnuna su çeksin hadisi Bu Buhari dedi ki peygamberler, peygamber bu hadisinde oruçlu ile oruçsuz arasını ayırmamıştır. Hasan da eğer boğaza ulaşmazsa burnuna dökülen burun ilacında oruçlu iken beis yoktur. Oruçlu kişi gözü sürme çekebilir demiştir. Ve Ata İbni Ebi bak şöyle demiştir. Oruçlu kişi ağzına su alıp çalkılar. Sonra ağzındaki suyu dışarıya boşaltır ve bu su tükürüğünü yutmadığı takdirde bu ona zarar vermez. Zaten bunu boşaltınca ağzında hali tükürtüden başka ne kalır ki? Ben sakız çiğnemek orucu bozar demem. Ve oruçlu sakız çiğnemekten nehy olunur. Oruçlu abdest alırken onunla su çekip çıkardığında boğazına su gireyse beis yoktur. Çünkü o boğazına kaçırmamaya malik değildir. 29 Oruçlu Ramazan gününde bilerek cinsi münasebet yaptığı zaman kendisine kefaret vacip olur. Ebu Hureyre'den onun şu hadisi peygambere yükseltir olduğunu zikrolunur. Her kim Ramazan'dan bir gün, Ramazan'dan bir günün orucunu özürsüz, hastalıksız olduğu halde bozarsa, o farz oruca şayet orucu şahit tutsa, nafile olarak tutacağı değil orucu kaza etmez. Onun ancak yerine tutacağı bir günlük kaza orucu öder. İbn-i bu Ebu Hureyre hadisinin, geralet ettiği hükme kail olmuştur. Said İbni Müseyyep, Şabi İbni Güleyic, İbrahim, Nehayı, Katede, Hammet İbni Süleyman, Ramazan gündüzünde oruç bozan kişi, bozduğu orucun yerine bir gün kaza orucu tutar demişlerdir. Ayşe Radiyallahu Anh şöyle diyordu, Peygamber'e bir adam geldi, de kendisini kinaye ederek O yanlıştır dedi. Peygamber ona senin neyin var halin nedir diye sordu. O zat Ramazan gününde bilerek eşime isabet ettim. Yani cinsi münasebet yaptım dedi. Bu arada peygambere Arak denilen bir miktar yani zembile benzer bir sepet içerisinde hurma getirdi. Peygamber o yanıcı kişi nerededir diye sordu. Adam benim buradayım dedi. Peygamber bu hurmaları 60 fakire sadaka yap dedi. 30. bu oruçlu kefaret yapacağı bir şeyi yok birken Ramazan gündüzünde bilerek cinsi münasebet yapar da bu arada kendisi de kendisine sadaka verilirse o bunu kefaret yapsın Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bizler peygamberin yanında oturmuş bulunduğumuz sırada ona bir kimse geldi de Ya Resulallah helak oldum dedi. Resulallah sana ne oldu ki diye sordu. O kimse oruçlu olduğum halde kadınımın üzerine düştüm. Yani onunla cinsi münasebet yaptım dedi. Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem hürriyete kavuşturacağım bir köle bulabilir misin buyurdu. O da hayır bulamam dedi. Resulullah öyleyse iki ay zincirleme, oruç tutmaya gücün yeter mi diye soruldu. O zat hayır buna güç yetiremem dedi. Resulullah altmış yoksulu doyurmak yolunu bilir misin buyurdu. O zat hayır bulamam dedi. Ebu Hüreyre dedi ki peygamber bir süre bekledi. Bizde bu bekleşim üzerine peygambere içinde vurma dolu bir arak getirildi. Arak mıkter demektir. Peygamber o mesele soran kimse nerededir buyurdu. O zat benim buradayım diye ayağa kalktı. Peygamber bu kurmayı da al yoksullara sadaka et buyurdu o adam. Ben daha fakir olana mı vereceğim ya Resulallah? Yemin ederim ki Medine'nin iki kara taşlığı arasında benim ev halkımdan daha fakir bir ev halkı yoktur dedi. Ravi iki labe ile iki kara taşlığı kastediyor demiştir. Bu söz üzerine peygamber köpek dişleri meydana çıkıncaya kadar gördü. Sonra da uzata, hadi bulurmayı al da ailene yedir buyurdur. 31. Ramazan gündüzünde cinsi münasebet yapan oruçlu aile fertleri muhtaç bulunduklarında keffaret erdakından kendi ailesine yedirir mi? Bağır. Ebu Hüreyre radıyallahu anh şöyle demiştir. Bir adam peygambere geldi ve kavmin en gerisinde olan bu insan Ramazan gününde kadının üstüne düştü dedi. Peygamber bir köleyi hürriyete kavuşturacak imkanı bulabilir misin buyurdu. O zar, hayır bulamam dedi. Peygamber öyleyse zincirleme iki ay oruç tutmaya güç yetirebilir misin? O zar, hayır güç yetiremem dedi. Peygamber 60 fakiri doyurabileceğin bir şey bulabilir misin buyurdu. O zat hayır bulamam dedi. Ebu Hureyri dedi ki bu sırada peygamber iki hurma dolu olan bir anak getirildi. O Zebil yani zembil denilen kaptır peygamber. O şahsa bu hurmayı kendinden kefavet olmak üzere fakirlere yedir buyurdu. O zat bizim ayrıca daha muhtaç olanlara mı? Medine'nin iki labese iki kara taşlık nahiyesi arasında bizim ailemizden daha muhtaç bir ev halkı yoktur. Peygamber öyleyse bunu kendi ailene yedir buyurdu. 32 Oruçlu için kal, kan aldırmanın ve kusmanın hükmü Baba Muharri dedi ki ve bana Yahya İbni Salih söyledi. Bize Muaviye İbni Sellem da seni şöyle dedi Bize Yahya İbni Ebi Kesir Umar İbn-i Hakem'den Hakem İbn-i Sevban'dan etti. O Ebu Hureyre'den işitmiştir. Ebu Hureyre oruçlu ihtiyarsız olarak kustuğu zaman orucu bozulmaz. Çünkü kusmak çıkartmaktır. Gildirmek değildir. Demiştir. Ve Ebu Hureyre'nin oruçlu kusarsa orucu bozulur dediği zikri olunuyor. Birincisi yani kusmak orucu bozmaz rivayeti daha sahiptir. İbn Abbas ile iklime oruç içeri giren şeylerden kendini tutmaktır. Dışarı çıkan şeylerden kendini tutmak değildir demiştir. İbn oruçlu iken gündüzleyin kendinden kan aldırırdı. Sonra gündüzleyin kan aldırmayı terk etti de artık geceleyin kan aldırır oldu. Ebu Musa da geceleyin kan aldırırdı. Ve saat ikni Ebi Vakkas, Zeyd İbni Erkam'ın Ümmü Selemen'in de oruç oldukları halde kendilerinden kan aldırdıklarını zikrolunuyor. Ve bu kayır Alkame'nin anası Mercame'nin bir Ayşe'nin yanında kendimizden kan aldırdık da Ayşe bizleri bundan nehyetmezdi dediğini söylemiştir. Hasan Basri o da birçok kimselerden, Şettab İbni Ersten Usame İbni Zeyd'den, Ebu Hureyre'den, Serban'dan, Makıl İbni Yasar'dan peygamberi yükseltilmiş olan kan alan da kan aldıran da orucu bozuldu dediği rivayet olunuyor. Buhari dedi ki ve bana Ayyaş söyleyip şöyle dedi. Bize Abdülala tahdis edip şöyle dedi. Bize Yunus Hasen'den bunun benzerini tahdis etti de Hasen'e sevdiğini söyleyen bu söz yani kan alama aldırın orucu bozdu sözü peygamberden mi denildiler? Hasen evet dedi. Sonra kesin söylemesinin ardından tereddüt ederek Allah en bilendir. i̇bn Abbas radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ihramlı iken kendisinden kan aldırdı. Peygamber oruçlu iken de yine kendisinden kan aldırdı. i̇bn Abbas radıyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oruçlu iken kendisinden kan aldırdı. Bize Adem ibni Ebi İyaz tahtis edip şöyle dedi. Bize şube tahtis edip şöyle dedi. Ben sabit Elbunani'den işittim. O Enes İbni Malik'e siz oruçlu için kan aldırmayı kerih görür müydünüz diye soruyordu. Enes hayır yalnız oruçluyu zayıf düşüreceği için hoş görmem dedi. Ravi'lerden Şebabe şunu ziyade edip dedi ki bize Şube İbni Haccac bu hadisi peygamber zamanında kaydıyla tahdis etti. 33. Yolculukta oruç tutma ve oruç tutmanın hükmü Baba Abdullah İbni Ebi Efra radıyallahu anh şöyle demiştir. Bizler Resulullah ile beraber namazın içerisinde bir seferde bulunduk. Resulullah birisine yani bilada in de benim için sevik karıştır buyurdu. Bilal, ya Resulallah, güneş yani güneşin nuru bakidir dedi. Resulallah tekrar İn de bana sevik bulamacı yap buyurdu. Bilal yine, ya Resulallah, daha güneş var dedi. Resulallah üçüncü defa inde benim için sevik karıştır buyurdu. Bunun üzerine Bilal devesinden indi ve Resulallah için sevik buladı. Resulallah o bulamacı istedi. de elini şu doğduğu tarafa atıp işaret etti. Sonra gecenin bu doğu taraftan belirdiğini gördüğünüzde oruçların iftar vakti girmiştir buyurdu. Bu hadisin aslını İshak Ebu Eşşeybani'den rivayet etmekte Celil İbni Abdülhamid ile Ebu Bekir İbni Ayyaş, Ravi Sufyan İbni Uyeyne'ye de mutabihat etmişlerdir. Ayşe'den radıyallahu anh o şöyle demiştir. Hamza İbni Amr el-Eslemi Ya Resulallah ben arka arkaya oruç tutuyorum dedi. Peygamberin zövcesi Ayşe radıyallahu anh o da şöyle demiştir. Hamza İbni Amr el-Eslemi peygambere ben yolculukta oruç tutayım mı diye sordu. Bu zat çok oruç tutardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İstersen oruç tut, istersen ye buyurduk.